وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَاتًا فَعُلْ مُؤْمِن۪ينَ Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Aziz kardeşlerim Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'e iman ediyoruz bu kitabı Rabbimizin indirdiğini ve buna göre bizi kulluğunda bir seviyede kabul edeceğini biliyoruz Elhamdülillah imanımız böyledir bu imanla ölmek isteriz Rabbim hepimize nasip etsin ve bunun sebeplerine yapışmayı da nasip etsin. Değerli kardeşlerim herkes Kur'an'a iman ediyor ama Kur'an-ı Kerim'den istifade etmeye gelince herkesin istifadesi aynı olmuyor. Neden? Çünkü insan bir şeye ne olarak bakıyorsa o baktığını onda bulur genellikle. Biz kendimiz için Kur'an kitabımızdır derken çocuklarımıza Kur'an-ı Kerim öğretmeye çalışırken mahallemizde bir Kur'an medresesi açıldığında ona bakarken bakışımızı ne ise bulacağımızın da o olacağını iyi bilmemiz lazım Değerli kardeşlerim Kitabımız Kur'an-ı Kerim İsrâ suresinin 9. ayetinde buyuruyor ki اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْد۪ي لِلَّت۪ي هِيَ اَقْوَمُ Bu Kur'an şüphesiz en güzel olana iletir. En güzel olana iletir. Elimizde Kur'an olduğu halde bireyler olarak toplum olarak neden? en güzel olanda değiliz sorduğumuzda hani Kur'an en güzele iletirdiğinin cevabı ve arayışı olarak dememiz ve bilmemiz gerekiyor ki Kur'an'a bakışımız bizim ne ise ondan bulduğumuzda odur eğer Kur'an'ı önümüzü aydınlatan ve bize yeterli olan bir nur olarak görüyorsak Kur'an'dan doyum olmaz o bizim nefesimiz suyumuzdur diyebiliyorsak Kur'ansız huzurumuz olamaz bizim huzur için Kur'an lazım diyebiliyorsak manevi hastalıklarımıza sıkıntılarımıza şifa kaynağı olduğuna yüzde yüz ineniyorsak ve bizim neyi hedeflediğimizi bu hayattan ne beklediğimizi gösteren bir seviye gösterge olarak kabul ediyorsak tevekkülümüz ve ona imanımız bizim açımızdan en son nokta, yakin noktası ise ve Allah'ın ipi olduğu için O O'na sarıldığımızda sapmalardan ve risklerden sapıklıklardan korunacağımıza inandığımız bir garanti olarak Kur'an-ı Kerim'i görüyorsak şeytanın bize sürekli sokmaya ve içimizi bunaltmaya çalıştığı yani bulanıklık oluşturmaya çalıştığı şüphelerden vesvetelerden kurtuluş için yegane dönüş olarak görüyorsak Kur'an-ı Kerim'i Allah'ı sevme iddiamızı ispat etmenin en kestirme yolu olarak Kur'an'a sarılmayı görüyorsak zikreden mümin olmak için Kur'an'dan daha üstün bir çare en üstün zikir bulunmayacağını anlamış isek Hüzünlü günlerimizde, bunaldığımız zamanlarda açıp Kur'an-ı Kerim'i şöyle bir rahatlayayım diye bir teskin edici olarak okuyacağımız bir ilacımız olarak görüyorsak dua edeceğimiz zaman Rabbimize ulaştıracak en iyi dualarımız bizim Kur'an-ı Kerim'deki dualardır deyip oradaki dualardan okuyorsak Allah'ı arayışımız, cenneti arayışımız, sırattan geçişimiz için başka güzergah yok diye eğer biliyorsak, şeytanla savaşırken bizim sığınacağımız en muhkem kalemizin Kur'an kalesi olduğuna itirazımız yoksa eğer, munafıklıktan ve iki yüzlülükten emniyet içerisinde yaşamak ancak Kur'an ehli olmakla mümkündür diyorsak aklımızı, imanımızı, onurumuzu, insanlığımızı, ailemizi bizi biz yapan değerleri ancak Kur'an-ı Kerim'e sarılarak canlı tutabiliriz diye inanıyorsak tükendiği zaman bütün çareler son ve gerçekçi çare olarak Kur'an elimizdedir hala diyen bir ciddiyetimiz varsa ahlak ve terbiye olarak kaynak muhakkak Kur'an olmalıdır diyebiliyorsak ve buna samimi bir şekilde inanabiliyorsak hapishane hücrelerinde hastane odalarında ve yalnız kaldığımız kimsenin bizimle ilgilenmediği bize arkadaş olmadığı zamanlarda arkadaş olarak Kur'an yeter diyebiliyorsak işimize, evimize, çevremize, paramıza bereketin kaynağı olarak Kur'an-ı Kerim'i görebiliyorsak ve etrafında toplandığımızda kayma yaşamayacağımız, deprem görmeyeceğimiz bir zemin olarak Kur'an-ı Kerim'i görüyorsak içimizde en iyi insan en iyi Müslüman kimdir? sorusunun cevabı olarak en iyi Kur'an bilen, en iyi Kur'an yaşayandır deyip iyiliğin ölçüsünü belirleyen bir standart olarak Kur'an-ı Kerim'i görebiliyorsak cihatta siyasette ve günlük hayatta heyecanın kaynağı dünya seviyesinden sıyrılıp büyük ufuklarda yaşama heyecanı olarak Kur'an-ı Kerim'i görüyorsak Müslüman nesillerin tutanağı ve kaynağı olarak Kur'an-ı Kerim'i görüyorsak ve sonunda da meleklerle yarış yapmak meleklerle en azından beraber olmak gibi bir hedef için Kur'an-ı Kerim'i görüyorsak bir Müslümanlığımız olur böyle değil de Kur'an-ı Kerim Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize inmiş bir kitaptır namazlarda Kur'an-ı Kerim'den bazı sureler okunması gerekir mecburidir onları kısa sureler diye ezberlememiz lazım ölülere de Kur'an okunur camilerde hocalar vaaz ederken de önlerine Kur'an-ı Kerim koyarlar gibi görüyorsa Kur'an-ı Kerim'i Müslümanlığımız bir başkadır o zaman bugün bir şahıs olarak bana bakanlar bir kitle olarak İslam toplumuna bakanlar eğer nahoş görüntüler görüyorlarsa bu haşa Kur'an-ı Kerim'deki bir eksiklikten, yetersizlikten değil Kur'an-ı Kerim kitabımdır dediği halde insanların şu veya bu şekilde o ya da öbürü gibi gerekçelerle Kur'an-ı Kerim'den uzak bir dönem yaşıyor olmalarındandır. Değerli kardeşlerim, sadece ezberlemiş olmak değil kastımız. Biraz önce saydığımız bakış yönümüzü ve bakış frekansımızı belirleyen duygular çok önemli. Bunu aldıkça oturup Kur'an okuyan başka Kur'an'ı ölüye okunur diye düşünen başka bu Allah'ın kitabı devletimden ticaretime kadar evlilikten cenazeme kadar her yerin temel kaynağıdır diye düşünen başka camide hocalar ne vaaz edecek ki muhakkak Kur'an'dan konuşacaklar Kur'an'da da ne var Firavun var Musa aleyhisselam var dereler var gökler var Cennet var, cehennem var. E bunlar ne için var? Cevap yok. Bu şüphesiz başka. Oturalım. Kur'an-ı Kerim bizi en güzele, en üstüne hidayet eden bir kitap olduğu halde biz neden en üstün, en iyi de değiliz insanlık olarak, Müslümanlık olarak her şeyde sorusunun cevabını bu mantıkla bulmaya çalışalım. Allah yardımcımız olsun velhamdülillahi rabbil alemi ve zekir fe inne zikraten fe'ul mu'minin